Restir rehber. Merhaba sevgili dostlar. 13 haberleri sonrasında Radyo 1'de işte sizlerle birlikteyiz İzmir'e Ses Rehber programına hoş geldiniz. Efendim hemen tanışalım. Programı Cumhur Öz Makinacı hazırladı. Teknik yönetmenimiz Ramazan Özbay, sunucunuz ben Funda Koray. Sevgili dostlar, Alternatif Gündem'in en alternatif programı Sesli Rehberdi. Bugün e, hangi konu ve konuklar yer alacak? Hemen sizlere duyuracağız şimdi. Ö Bütüncül yönetimi dünyada kuran ve geliştiren Alan Savory pazar günü ülkemize konuk oldu ve bir konferans verdi. Bütüncül yönetimin Türkiye'ye gelmesini sağlayan Durukan Dudu hem bu yöntemden hem de konferanstan notları sizlerle paylaşacak. Madem öyle öğrenelim diyoruz biz de sevgili dostlar. Evet 29 Nisan tarihli e, Sesli Rehber'de ülkemizdeki ilk bütüncül yönetim uygulama arazisini başlatan Anadolu meraları hakkında bir bölüm hazırlamış ve meraların kurucularından Durukan Duduyu konuk etmiştik. Dünyamızdaki bütüncül yönetimin kurucusu biyolog Alan Savory geçtiğimiz Pazar günü konferans vermek amacıyla da ülkemize konuk oldu. Konferansın içeriği ve bütüncül yönetim hakkındaki son gelişmelerini şimdi. ...Durukan Dudu'dan öğreneceğiz. Kendisi telefon hattımızda. Sayın Dudu hoş geldiniz programımıza diyoruz. Öncelikle. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Biz teşekkür ediyoruz. Biz bu konuyu işledik ama yine de ilk olarak... ...sohbetin başında bütüncül yönetim nedir? Nasıl ortaya çıkmıştır? Bir hatırlatalım istiyoruz dinleyenlerimize. Tabii. Bütüncül yönetim... ...şimdi de söylediğiniz gibi... ...Cimbabeli biyolog... Ekosistem uzmanı, bir politikacı olan aynı zamanda Alan Sabri'nin 1960'lı yıllardan beri yaptığı çalışmaların sonunda dünyada özellikle çölleşme, toprak kaybı, gıda krizi, iklim değişikliği, biyolojik çeşitlilik gibi aslında birbirleriyle son derece bağlı olan, birbirinin farklı yansıması olan, aynı büyük krizin farklı yansımaları olan sorunlarla başa çıkıyor çıkabilmek için e, geliştirdiği bir sistem. Bu hem e, özellikle meralarda ve çölleşmekte olan arazilerde, tüm tarım arazilerinde en kötü durumda olan tarım arazilerinde bile çok başarıyla uygulanıp çok ciddi somut çıktılar yaratan bir sistem ama aynı zamanda e, günlük hayatımızdaki yaptığımız işlerden e, bir şirketin ya da bir sivil toplumlarına ya, ya da bir devletin e, politikalarına yaptığı işe kadar ...nasıl daha sağlıklı, daha uzun vadeli ve çok daha efektif kararlar alabileceğimizi belirleyen bir aslında aynı zamanda karar alış çerçevesi. Evet efendim. Şimdi şöyle düşünebilir miyiz? Biz az önce kadınları öldürüyorduk röportajdan hemen şimdi buraya geçtik. Hani havasına evet. girebilmek için soruyorum... Ee, sizin arazinizin durumu ne haldeyse, ne durumdaysa, ikliminiz nasılsa buna uygun bir e, politikayla topraktan en fazla verimi alabilmek gibi bir şey mi? Doğru, doğru. Üzerine şunu da ekleyebilirim. Dediğiniz gibi dünyanın her yerinde en e, kurak arazilerden en bereketli arazilere kadar yapılabilen, uygulanabilen bir yönetim biçimi ve e, e, yani çok kötü durumdaki arazilerin bile çok hızlı biçimde, yani bir yıl içerisinde sonuçları net bir şekilde görülecek bir hızda hızla rehabilite edilmesini de sağlıyor. Yani e, örneğin işte bir birim üretim yapan, bir birim bir verimi olan diyelim bir arazimizi bütüncül yönetimle birkaç yıl içerisinde iki birime, yüzde yüz bir artışa getirebiliyorsunuz ve işin güzel tarafı bütün bunları maliyetsiz hatta e, sağlıklı bir hayvansal üretim yaparak gerçekleştirmamız Yani ticari üretim e, sayesinde aslında bir kazan kazan durumu ortaya çıkıyor. Hem çiftçiler çok daha karlı hayvancılık veya tarım, ziraat işletmeleri kurutuyorlar. Hem arazileri çok daha verimli hale geliyor. Hem de o araziler daha fazla su tutuyor. İklimsel e, anomalilere, krizlere karşı daha dirençli oluyor. Dolayısıyla kazanan hem doğa, hem insan, hem ekonomi, hem toplumsal yapı tamamı buradan, e, bundan bu durumdan Evet efendim. Peki bu bütüncül yönetim ve Anadolu meraları dediğimiz zaman ülkemize nasıl geldi bu sistem? biz öncelikle e, 2010 yılında 3. E, yönetimi tanıştık. Benim İsveç'te bulunduğum sürede İsveç'te bir yüksek lisans yapıyordum o dönemde kırsal kalkınma alanında. O dönemde orada e, biraz tesadüf ama biraz da arayışımın sonunda karşılaştığım bir yöntem oldu. Ardından yaklaşık 3 senelik bir çalışmaya girdik. E, hem bir yönetimi yapan, dünyada geliştiren ve şu anda 15 milyon hektar ee, civarında bir arazide bütün bir uygulanmasını sağlayan Seyir Enstitüsü'yle geçtik. Ve iki senelik bir sürecin sonunda Seyir tabii ki birçok defa gittik eğitimler aldık. Ee, Türkiye'deki şu anda ilk uluslararası akredite eğitmenler olduk aynı zamanda. Bütün bu sürecin sonunda 2013 yılı itibariyle Türkiye'yi de getirdik. 2014 yılının başında bunu arazide uygulamaya pilot bir araziyle başladık. Dolayısıyla yaklaşık işte yarım yıl, bir yıl kadar oldu. Sekiz ay oldu aslında arazide biz bunu uygulamaya başladı. <Gülüyor> Ve henüz sadece sekiz ay olmuş olmasına rağmen çok ciddi sonuçlar elde etmiş bulunuyoruz. Pazar günü bahsettiğimiz konferanatta da bu sonuçları paylaştık. Bölgedeki en, yani besi anlamında en iyi durumdaki hayvanlara sahip, Bugüne kadar hiçbir ot verme hiç koymadık. Hayvanların sağlıkları, direnç sistemleri çok güçlü. Ee, ve e, arazindeki ilenleme e, çıplak gözle bile gelip e, hiç yani, topraktan anlamayan bir insanın bile gördüğünde çok net söyleyebileceği ilerleme Yani olur yani ya, sağdaki bir soldaki diye karşılaştığımız evet. bütün cül yönetimi arazide e, e, çok ciddi bir şekilde daha 7 ayın sonunda bile sonuçları görmeye başladık. Bunun yanı sıra hayvancılık da çok daha ucuz maliyetli çünkü yem maliyetimiz yok. Ve aynı zamanda çok ciddi bir hayvansal performans e, dediğimiz çiftçiler olarak durumla gerçekleştirebiliyoruz. O zaman e, insan sizi şöyle bir dinledikten sonra diyor ki bu bütün dünyada uygulansa ne bileyim işte Afrika'da açlık denen şey kalmayacak. Ya da işte çölleşme e, en çok korktuğumuz şey çölleşme. Ondan kurtulacağız. Toprak kaybıydı, erozyondu, ekonomik çöküşlerdi, toplumsal bozulmalardı ya da ekolojik yıkımdı. Bütün bunlara sanki birdenbire bir e, çare, bir deva gibi gelecek gibi. Böyle diyebilir miyiz? Kesinlikle değil. Ben e, eskiden de uzun zamandan beri iklim değişikliği üzerine çalışan, e, bu konuda kafa yoran, e, araştırmalar yapan da bir, yani sıradan bir vatandaşım diyeyim. Uzun zamandan beri ama bunun içinde olan insanım. Ve iklim değişikliği, çölleşme, biyolojik çeşitliğinin yok olması, toprak denen şeyin yok olması konularında biraz araştırma yapan herkes gibi ben de tamamen bir umutsuzluk içindeyim. Yani dünya çok ciddi bir içinde yokuş aşağı gidiyor ve artık ne yaparsak yapalım bu durumu zamanında çözmemiz, e, kurtarmamız ve bir bunu kurtarırken gıda krizine yaklaşan gıda, hatta içine yaşadığımız gıda krizine çözüm bulmak imkansız diyordum. Ta ki bütüncü tanışana, bunun iyice içine girene ve hatta uygulamaya, eğitmeye, eğitim vermeye, bu konuda e, danışmanlıklar yapmaya başlayana kadar şu anda dünyada uygulanan bütüncül yönetimi bulan yerlerde, çiftliklerde, bölgelerde tam da dediğimiz gibi e, karşılaştırmalı baktığınız zaman hem ekonomik hem toplumsal hem de doğrudan ekolojik anlamda su döngüsü, toprak refahı e, gibi gibi konularda çok ciddi bir fark görüyoruz. Çok ciddi bir verleme görüyoruz. Zaten bu yüzden Seyir Enstitüs de kendini amat olarak koyuyor. 2025 yılı itibariyle biz dünyanın 1 milyar hektar alanını ki bu da dünyadaki bütün karasal ekosistemlerin yaklaşık 5'te 1'e denk geliyor. E, bütün meralarının, bozkırlarının 5'te 1'e denk geliyor. Biz bu kadar alanda bütüncül yönetimin uygulamamız gerekiyor ki şu anda kapımızı büyük bir gürültüyle çalan ekolojik, ekonomik, toplumsal krizlerle aynı anda defalarımızı da arttırarak başa çıkabiliriz. Yani burada bir kazan kazan durumu yapmak zorundayız. Evet. Bütüncül yönetim hem çiftliklerde uygulanabiliyor, ee, çok refah artışları ve toplan kalitesinin artmasını sağlayarak hem de bir takım özel projelerde örneğin bazı kuş türlerinin yaşatılması için o ekosistemin güçlendirmesinde uygulanıyor. <gülüyor> e ben bir örnek vardı bugün yaptığımız başka bir röportajda kendisine şunu söyledi. Zimbabwe'deki bizim uyguladığımız arazide başlangıca göre 8 kat daha fazla e, sığır yetiştiriyoruz. Sığır e, ihtiyacımız var. Yani arazinin bir anında 8 kat arttı. Evet. ve bununla birlikte etraftaki yabani hayatta en az iki katına çıktı. Yani bütün unsurların kazandığı bir ee, şimdi biyotik bahsediyoruz aslında burada. Evet çok güzel. Böylelikle bozduğumuz ne varsa sanki onu telafi edebilecek gibiyiz. Ee, üstelik anlatılan doğruysa da kısa süre evet. içinde. Alan Savory'nin doğa bütünler halinde işler diye bir e, sözü var ve e, bu da bunu gösteriyor ki bir süre sonra herkes bu yönteme geçtiği zaman e, kaybettiklerimiz yerine konulabilecek. Başka nelerden bahsedildi e, konferansta acaba? Dünyayı nasıl değiştirebileceğimiz yolunda e, güzel e, tartışmalar, güzel e, konuşmalar oldu. Evan Sevin'in bu konudaki fikirleri vardı. Özellikle şuna dikkat çekti Sevin. E, evet, dünyayı e, topraklarımızı, insanlarımızı, ekonomimizi, politikalarımızı nasıl yönetebileceğimizi biliyoruz. Üçüncü röntim bize bunun için çok güçlü bir çerçeve, çok somut bir çerçeve ve teknik bilgiyi e, sunuyor. Peki ama bunu kim yapacak? Bunu Hı -hı. kim başlatacak? Buradan'ın benim de şahsen e, çok katıldığım bir tespiti var. Bunun insanlardan, sıradan insanlardan ve özellikle genç insanlardan gelmesi gerektiğini söylüyor. Bu hayatta diyor beni heyecanlandıran, en çok heyecanlandıran, bana en çok umut veren şey kendini adamış e, onarıcı bir yaşam için yani insanların, topların, doğanın, e, ekonomilerin her şeyin onarılmasına kendisini adamış e, genç insanları kararlı, bunun için hayatını bir anlamda bahsetmiş, genç insanları görmek diyor. Çünkü diyor ben artık 79 yaşındayım, ben artık bu dünyadan göçme noktasına geldim. Hı -hı. Ve emin olun bizim şu anda yaşadığımız krizlerin çok daha büyüklerini yaşayacaksınız genç insanlar olarak bundan 10-20 yıl içerisinde. Dolayısıyla bu gerçekten sizin sorununuz ve sizler genç beyler olarak, genç çiftçiler olarak... Zorlu genç insanlar olarak tabii ki bu çözüme, bu soruna, üçüncü yönetimle belki de tarihin gördüğü en büyük fikresel diyelim mobilizasyon çağrısına siz de ortak olun diyor. Siz de bunun içine girin diyor. Pişman olmayacağınızın garantisini mülülüyor çünkü her şey önce çok keyifli, çok anlamlı bir süreç bu. Ve doğayı ve yaşamı onardığınızı görmek bu dünyanın en büyük keyif diyor aslında kısacası. Gerçekten de öyle peki sonrasında hemen şimdi ben onu sormak istiyorum size bu böylesi güzel bir yönetim söz konusuyken ve böylesi güzel şeyler yapılabilecekken ülkemizde herkesin bu, işine, bu işe soyunması gerekiyor belki de toprakla ilgili olan herkesin acaba ülkemiz için bu yöntem hangi faydaları sağlayabilir bunun için bir eğitim mutlaka ki gerekiyordur neler yapılacak? Evet, Anadolu medaları olarak biz Sevri Enstitüsü'nün Türkiye'deki gözesiyiz. Hı hı. Yani e, bütüncül eğitimin Türkiye'de hem bilgi anlamında hem uygulama anlamında yaygınlaşması için e, kendini buna bir görev olarak e, vakt etmiş ve Sevri Enstitüsü'nün e, Türkiye'deki temsilcisi konumuna gelmiş bir oluşumuz. E, i̇lk eğitimimizi Ağustos ayında verdik e, 10 e, genç e, çiftçi ve çiftçi adayına. Çok başarılı bir eğitim oldu, uygulamalı bir eğitimde 15 gün süren. Ve e, işin teknik kısmı inanın çok zor değil. E, yani e, nasıl derler e, boş bir kafayla yani e, Yemişehir'e öğrenmeye hazır bir kafayla e, biraz gözlem yeteneği ve biraz açık fikirlikle hızlı öğrenilebilecek, uygulamaya başlayabilecek bir e, şey. Burada Hı -hı. bizim üniversitelere bir çağrımız var, bizim toplum örgütlerine bir çağrımız var. Her türlü hayvancılıkla e, uğraşan sektörden, en küçük çiftçiden, en büyük e, işletmelere kadar hepsine bir çağrımız var. Biz Angola Meraları olarak size arazide her türlü desteği, e, işte, uygulama desteğini, danışmanlığı, beraber proje yapmayı bunların hepsini vermeye hazırız. Üniversitelerle ortak çalışma ve bütüncül yönetimin sağladığı faydalar konusunda bilimsel veriler beraber bağımsız veriler toplamaya hazırız. Ee, hükümetin, devletin farklı organlarıyla birlikte özel projeler, özel mera ısrarı projeleri yapmaya hazırız. Bütün bunlar için hazırız. Dolayısıyla bir e, çağırımız aslında en sıradan insandan en e, karmaşık kurumlara kadar toplumun her kesimine gelin bunu beraber yapalım. anadolumera.com web sitesinden bizimle her zaman iletişime geçebilirsiniz. Ve e, bakalım e, hep beraber bu onarıcı yaşamı nasıl kuruyoruz, nasıl kuruyoruz? Ve hem ekonominin, hem ekolojinin hem insanın hem doğanın hep birlikte aslında refaha kavuşmasını nasıl sağlıyoruz? Ve bunu hep beraber yapabileceğimiz olan inancımız, güvenimiz gerçekten sonsuz. Evet, ah nerede o eski zamanlar demelüksü lüksü yok. Hiç kimsenin, herkesin bir an önce çaresine bakması gerekiyor. Dediğiniz gibi büyük küçük hiç önemli değil. E, toprakla uğraşan insanların, doğayla e, ilgili insanların eğitim kayıtlarınız açıldı. AnadoluMera.com adresine şöyle bir göz atmasında gerçekten fayda var. Kolaylıklar diliyoruz ve çok teşekkür ediyoruz bu konuda bilgilendirdiğiniz için bizi de. Ben çok teşekkür ederim. Ses direklerin bu konudaki ilgisine ve alakasına gerçekten çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun. İyi günler diliyoruz efendim. Hoşçakalın. Evet, e, Durukan Dudu konuğumuzdu. Sevgili dinleyicilerimiz, biz yine müzikle yolumuza devam edelim.